Abidler yolu kalbimiz özümüzdür. Yazan İmam Gazali, sesendiren Ayhan Nilçün. Kalbini koruman, ıslah etmen ona hüsn nazardan bakman ve gücünü sarf etmen gerekir. Çünkü kalbimiz azaların en tehlikelisi, en tesirlisi, en incesi ve en ıslah yönünden ve en zor meşakkatlisidir. Burada sizlere beş esastan bahsedeceğim. Birinci esas Allah Teala'nın şu sözleridir. Allah gözlerin hain bakışını, göğüslerin gizleyeceği her şeyi bilir. Allah kalplerinizde olanları bilir. Allah sinelerdeki özü hakkıyla bilir. Cenab-ı Hak bunları Kur'an'da ne kadar zikretti ve tekrar etti. İnananlar Allah'ın kalplere muttali olması, seçkin kulları korkutmaya ve tehdit etmeye kifayet ettiğini bilir. Çünkü gayb alemini bilen Allah'la muamelede bulunmak çok tehlikelidir. Bak kalbinle neler yapıyorsun? İkinci esas, Peygamberimizin şu sözleridir. Muhakkak ki Allah sizin suretlerinize bakmaz, sadece kalplerinize bakar. O halde kalp, alemlerin Rabbi olan Allah'ın nazargahıdır. Ne yazık ki birçok insan herhangi bir ayıba muttali olmasınlar diye halkın nazargahı olan yüzlerine ihtimam göstererek onu pislik ve kirden yıkayıp temizledikleri halde Alemin Rabbi olan Allah'ın nazargahı olan kalplerini Cenab-ı Hakk'ın orada herhangi bir kir, pislik, afet ve ayıba muttali olmaması için temizliğine ve tezyin etmeye ihtimam göstermezler. Belki kalbi bir takım rezalet, pislik ve kötülükler içerisinde bırakırlar. Hatta halk bunlardan herhangi birine muttali olacak olsa onu terk eder ve ondan uzaklaşır. Yardım Allah'tandır. Üçüncü esas, kalp kendine itaat edilendir ve kendine uyulan bir öznedir. Kendisine uyulan iyi oldu mu? Ona uyanlar da iyi olur. Melik doğru oldu mu? Tevada doğru olur. Hazreti Peygamberden rivayet edilen şu hadis hakikati sana aşıklar. O şöyle buyurdu: Gerçekten vücutta bir et parçası vardır ki. O iyi olursan bütün vücut iyi olur. O kötü olursa bütün vücut kötü olur. Uyanık olunuz. O et parçası kalptir. Bütün azanın iyilik ve kötülüğü, kalbin iyilik ve kötülüğüne bağlı olduğuna göre, kalbi ıslah için çokça gayret sarf etmemiz gerekir. 4. Esas Kalbimiz bizler için birçok kıymetli pırlantaların bulunduğu ve büyük manaları ihtiva eden bir hazinedir. Bu hazineyi keşfettiğinizde kalp gözünüz açılır. Ebedi sevabı gerektiren ibadetlerdeki hasis niyetlerde o pırlantalar cümlesindedir. Sonra kulu şereflendiren ilim ve hikmetin çeşitli nebileri, insanların birbirine üstün olmalarına vesile olan güzel ahlak ve huylar da Yine o cevherlerdendir. Öyleyse bu gibi hazineleri kir ve afetlerden, hırsız ve eşkıyalardan koruyup muhafaza ve kıymetli pırlantaların paslanmaması ve onların düşmanlardan korunması için çeşitli güzelliklere tekrim ve tebail edilmesin gerekir. 5. Esas Kalbin durumunu düşündüm. Onda insanın diğer azalarında bulunmayan beş siyeti buldum. kalbin özellikleri birinci hususiyet şeytan daima kalbe hücum eder ve ondan hiç ayrılmaz Çünkü insanın kalbinde bulunur kalp ise ilham ve vesvesenin kaynağıdır ebedi olarak melek ve şeytandan ibaret olan iki davetçi tarafından kapısı sürekli ama sürekli çalınır ikinci hususiyet kalbin meşguliyeti çoktur. Çünkü akıl ve hevayı yani nefis orada bulunur. Öyleyse kalbimiz, hevayı, nefs ve onun askerleriyle akıl ve onun askerlerinin bulunduğu bir harp meydanıdır. O halde kalp ebedi olarak her iki ordunun savaşıp çarpıştığı yerler arasında bulunur. Böyle bir sınır noktasının korunması ve ondan gaflet gösterilmemesi ne kadar doğrudur değil mi? Üçüncü hususiyet Birçok şeyler kalbe arız olur. Çünkü kalbe gelen şeyler mütemadiyen düşen ok ve gece gündüz hiç kesilmeyen yağan yağmurdur. Sen onu men etmeye de kadir olamazsın. Zira o iki göz kapağı arasında bulunan göz gibi değildir ki kapamak suretiyle rahatlığa kavuşasın. Yahut ıssız bir yerde ya da karanlık bir gecede değilsin ki onların görebileceği kadarıyla iktifa edesin. Veya diş ve dudakların ötesinde bulunan dile de benzemez ki onu men ve teskin etmeye kadir olasın. Belki kalp men edemeyeceğin ve ondan korunamayacağın bir şekilde hatıra gelen bir takım şeylerle karşı karşıyadır. Hiçbir vakit onlar senden eksik olmazlar. Nefis suratle ona uymasını ister. Nefsi bundan men etmekse güç yitirilmeyecek derecede zor ve zahmetli bir iştir. Dördüncü hususiyet, kalp senden saklı olduğu için onun tedavisin güçtür. Beşinci hususiyet, afetler kalbe daha çabuk ulaşır. Kalbimiz inkılaba uğramaya çok yakındır. Denilmiştir ki kalbimiz kaynamakta olan bir tencereden daha hareketlidir. Bunun için kalbe kalp denmesine sebep durmadan halden hale döndüğü içindir. Akılsa. İnsanı şekilden şekile sokar denilmiştir. Sonra Allah korusun kalp bir kaydı mı? Onun kayışın büyük bir felaket ve onun düşüşü ise çok şiddetli ve korkunçtur. Bu kayışın en basiti kasvet ve Allah'tan başka şeylere meyil etmektir. Sonuysa Allah korusun küfürdür. Cenab-ı Hakk'ın şöyle buyurduğunu işitmedin mi? Oysa dayatmış, kibirlenmek istemişti. Zaten de o kâfirlerdendi. Kibir iblisin kalbindeydi. Bu kibir onun dayatmasına ve zahiren küfrüne sebep oldu. Cenab-ı Hakk'ın şu emrini duy. Fakat o yere saplandı, hevasına uydu. Belen bin Bavra'nın dünyaya meyli ve hevai nefsine kalbiyle uyması onu meşhum bir günahı yapmaya sevk etti. Cenab-ı Hakk'ın şöyle buyurduğunu duymadın mı? Biz onların gönüllerini ve gözlerini ters çevirmiş, kendilerini azgınlıkları, taşkınlıkları, içinde serseri ve şaşırmış oldukları halde terk etmiş bulunuyoruz. Ey insan! Bundan ötürü Allah'ın has kulları kalplerinden çok korkar. Ona titrer ve bütün himmetlerini ona sarf eder. Allah has kullarının vasfı hakkında şöyle buyurdu. Onlar kerihlerin ve gözlerin dehşetle döneceği günden korkarlar. Allah hepimizi ibret alan, tehlikeli yerlere dikkat eden ve iyi bir şekilde kalplerini ıslaha muvaffak olanlardan kılsın. Çünkü O, Erhamur ül Rahimindir. Kalbi ıslah etmenin çareleri Eğer denilse ki, gerçekten kalbin durumu çok önemlidir, şimdi sen bize kalbi ıslah etme çevrelerini ve bozulmaya maruz kaldığı afetleri açıkla, umulur ki bu işi yapmaya muvaffak oluruz. ben şöyle derim, Bil ki kalbi ıssa etmenin çareleri çok uzun olduğundan bu kitabın hacmi onları anlatmaya müsait değildir. Ahiret alimleri sadece bu bahisle ilgili bir takım şeyleri çıkarmayı ve yazmayı düşündüler. Onlar bu hususta 90 tane güzel huy ve onların zıddı olan kötü huyları anlattılar. Sonra bu kadar da lüzumlu ve mazurlu olan duyguları anlattılar. Allah'a yemin ederim ki dini meselelere ehemmiyet veren gaflet uykusundan uyansın. Kendini düşünen bir kimse için bunların öğrenmesi ve amel edilmesi Allah muvaffak kıldığı müddetçe çok bir şey değildir. Bizler kalbin tedavisi hususunda anlatılması gereken ve ibadet hususunda çok lüzumlu olan esasları araştırdık ve onların dört şey olduğunu bulduk. O dört şey alimlerin koyduğu ve ibadete çalışan kimselerin bir takım afetlere uğradıkları, Kalplerin fitneye ve nefislerin bir takım belalara düştükleri yerlerdir. Yine o dört şey insanları hayırdan men eder. Kalp ve nefislerini ayıplı hale getirir. Onları bozar ve mahveder. Bunlara karşılık dört şey vardır ki abid kimsenin dayanağıdırlar. İbadetin nizamı ve kalplerin salahı onlara bağlıdır. Bu dört afet uzun emel, Acelecilik, haset ve kibirdir. Diğer dört fazilette hususlarsa, kısa amel, her hususta muhtedil hareket etmek, halka nasihatte bulunmak ve tevanzo göstermektir. İşte kalbi ıslah ve ifsan eden esaslar bunlardan ibarettir. O halde afetten sakınmak ve diğer dört fazileti de elde edebilmek için bütün gücünü sarf etmelisin. İnşallah ihtiyaçlarının giderir ve maksadına erişirsin. Şimdi şu dört afeti kısa ve ikna edici bir şekilde sana anlatacağım. Uzun Emel Uzun Emel bütün hayır ve ibadetlere mani olur. Her türlü şer ve fitnelere sevk eder. Gerçekten o, halkı çeşitli belalara sevk eden ve tedavisi mümkün olmayan bir hastalıktır. Bil ki arzun uzadıkça, Ondan senin için dört tane tehlike doğar. Birincisi, ibadeti terke ve onda tembelliğe sevk eder. Şöyle dersin, ileride yaparım. Önümde çok gün var. Henüz ibadet yapma zamanı geçmemiştir. Davud-ü Ta'i şöyle demekte de ne kadar doğru söylemiştir. Allah'ın azabından korkan kimseye uzak olan şeyler yakınlaşır. Uzun emel her türlü hayırlı işi inkitaya uğratır. Parislik insan haklarına riayet etmeye mani olur. Sabır zafere ulaştırır. Nefisse şerre çağırır. İkincisi tevbeyi terk ve onu tehir etmeye sebep olur. Şöyle dersin: İleride tevbe ederim. Zaman geniş. Bense henüz gencim. Yaşım küçük. İstediğim an tevbe edebilirim. Fakat çok defa felihatının düzeltmeden ecazesini yakalayı verir. Üçüncüsü, mal biriktirmeye ve ahireti terk edip dünyayla meşgul olmaya sebep olur. Şöyle dersin, İhtiyarlıkta fakir olmamdan korkuyorum. Çalışamaz hale gelebilirim. İleride vuku muhtemel hastalık veya yaşlılık ya da fakirlik için biraz mal biriktirmem lazımdır. Bu ve bunun gibi şeyler dünyaya rağbete, haris olmaya ve rızık için ihtimam göstermeye sevk eder. Şöyle dersin, ne yiyeceğim? Ne içeceğim ve ne giyeceğim. Şimdi kış, yaz mevsimine çok var. Benimse hiçbir şeyim yok. Ömrüm uzayıp muhtaç duruma düşebilirim. Yaşlılıkla beraber ihtiyaçta fazlalaşır. Kuvvetli olmak için zengin olmam gerekir. Bu ve emsali şeyler dünyayı talep etmeye, ona rağbet göstermeye, onun için mal biriktirmeye ve yanında bulunan dünya malını Allah yolunda ifak etmemeye sebep olur. En azından kalbini meşgul, ömür veya vaktini zayi eder. Boş yere üzüntü ve kederini artırır. Ebu Zer'den rivayet edildiğine göre o şöyle buyurmuştur. Yetişemediğim bir günün üzüntüsü beni öldürdü. Bu nasıl oluyor? diye sorduklarında o, uzun emelim ecelimi açtı da ondan, dedi. Dördüncüsü, kalbin katılaşmasına ve ahireti unutmasına sebep olur. Çünkü sen, Uzun bir hayat düşünürsen ölümü ve kabri hatırlamazsın. Nitekim Hz. Ali bin Ebu Talip şöyle buyurmuştur. Sizin için en çok korktuğum şey iki tanedir. Uzun emel ve hevaya yı nefse uymak. Biliniz ki uzun emel ahireti unutturur. Hevâ-yı nefse uymaksa hakkı kabul etmekten men eder. O zaman bütün düşünceden ve işlerinin büyük bir kısmı dünyevi söz, geçim yolu, halkla sohbeti vesaire gibi şeyler olur. Bundan dolayı kalp katılaşır. Kalbin rikkat ve temizliği ise ölümü, kabri, sevabı, azabı ve ahiretin şiddetini anmak da olur. Bunlardan hiçbiri bulunmazsa kalbinde rikkat ve temizlik nasıl bulunabilir? Allah Teala şöyle buyurmuştur. Onlar daha evvel kendilerine kitap verilip de üzerlerinden uzun zaman geçmiş, Artık kalpleri kararmış bulunanlar gibi olmasınlar.'' buyurmuştur. O halde sen ne kadar uzun emele dalarsan ibadetin azalır, tevben gecekir, günahın çoğalır, hırsın artar, kalbin kararır, gafletin artar ve ahiretin Allah korusun, eğer Allah bağışlamazsa mahvolur. Her durum bundan daha kötü ve hangi felaket bundan daha büyüktür? İşte bunların hepsi uzun emel sebebiyledir. Ancak uzun emelini kısaltır, ölümü kendine yaklaştırır ve ümid etmedikleri bir zamanda aniden ölen dost ve akrabalarının halini düşünürsen, ki senin durumun da onların durumu gibi olabilir, o zaman ey nefsim, gururlanmaktan sakın. Ve A'ın bin Abdullah radıyallahu an herhangi bir vakte nice yetişmek isteyenler vardır ki ona yetişemezler. Nice yarını bekleyenler vardır ki ona kavuşamazlar. ''Ecel vaktini ve onun gelişini görecek olsam uzun emel ve gururlanmaya lanet ederdim.'' dediğini hatırla. Meryem oğlu İsa şöyle dedi. ''Dünya üç gündür. Dün geçmiştir. Artık elinde ondan hiçbir şey mevcut değildir. Yarın ona kavuşup kavuşmayacağını bilmiyorsun. Bugün şu anda içinde bulunuyorsun. Onu ganimet bil, ona sarıl, onu yaşa.'' Sonra Ebu Zengifari'nin şu sözlerini hatırla. ''Dünya üç saattir. Geçen saat içinde bulunduğum saat, kavuşup kavuşmayacağını bilmediğim saat. Sense gerçekte ancak bir saate maliksin. Çünkü ölüm bir saatten diğer bir saate kavuşmadan gelebilir.'' Dünya üç nefestir. Geçmiş nefes. O nefeste ne kadar salih amel yapabildinse yaptın. Şu an almakta olduğun nefes. Kavuşup kavuşmayacağını bilmediğin nefes. Çünkü nice nefes alan kişiler vardır ki ikinci nefesi almadan aniden ölür. Bizlerse ne bir güne ne bir saate gerçekte ancak bir nefese maliz. O halde... Şu nefeste kaçmadan ibadet yapmaya ve tevbe etmeye çalış. İkinci nefeste ölebilirsin. Rızık hususunda üzülme. Yaşayabilirsin. Eğer böyle yapmazsan vaktin zayi ve üzüntün fuzuli olur. İnsanın bir günlük veya bir saatlik yahut bir nefeslik bir zaman için rızık hususunda üzülmesine değmez. Peygamberimiz Üsame radiyallahu an hakkında Şöyle buyurduğunu hatırlamıyor musun? Bir ay vadeyle cariye satın alan Üsame'ye şaşırmıyor musunuz? Gerçekten Üsame uzun emel sahibidir. Vallahi bir adım attığın zaman kaldırmadan ve ağzına attığın bir lokmayı çiğnemeden öleceğimi düşünüyorum. Nefsim yedi kudritimde olan Allah'a yemin ederim ki size vaat edilen ölüm gelecek, ona engel olamayacaksınız. Ey uzun emelini kısaltmak isteyen kişi! Bütün bu öğütleri düşünür ve tekrar edersen Allah'ın izniyle uzun emelin kısalır. O zaman nefsinin ibadete yöneldiğini görür ve tevbe etmekte acele edersin. Böylece günahların af olunur ve dünyadan zahitlerden olursun. Hesabın hafifler, kalbin ahireti ve onun şiddetini düşünmeye başlar. Bir nefesten diğer bir nefesen gelmeden ahiret ahvalini bir bir gözünün önünden geçirirsin. Böylece kalbindeki haset gider, kalbin incelir ve temizlenir. Bu yüzden Allah'tan haf ve haşiyet şuuruna erer ve ibadetini düzgünce yaparsın. Akıbetinde zafere erişme ümidi kuvvetleşir. Bütün bunlar... Allah'ın lütfundan sonra emeli kısaltmaktan ibaret olan bu güzel hasiletle meydana gelir. Rivayet edildiğine göre Zirare bin Evfa rüyasında ''Size göre hangi amellerde hayırlıdır?'' diye sorulduğunda ''Allah'ın hükmüne razı ve emeli kısaltmaktır.'' demiştir. Ey kardeş! nefsinin bir bak ve şu büyük asıl meseleyi elde etmek için bütün gücünü sarf et. Çünkü O, kalp ve nefsin ıslahında çok mühim ve büyük bir iştir. Allah, lütuf ve merhametiyle hidayet sahibidir. Haset ibadetleri ifsat ve kulu günah işlemeye sevk eder. Gerçekten o, avan ve cahil tabaka şöyle dursun, kurra ve alimlerin ekserisinin bile mütalaa olduğu tedavisin zor bir hastalıktır. Hatta haset onları bile helak etti ve cehenneme soktu. Resulullah şöyle buyurdu. Altı sınıf altı şeyden dolayı cehenneme gider. İnsanlar ırkçılıkları, Alimler zulümleri, köy ağları kibirleri, tacirler hıyanetleri, köylüler cehaletleri ve alimler de hasetleri yüzünden. Alimleri cehenneme sokacak dereceye kadar varan şu meş'un bela kaçınılmaya layık değil midir? Belki haset beş şeyin doğmasına sebep olur. Birincisi, ibadetlerin fesada uğramasına. Resulullah ateş odunu yakıp bitirdiği gibi, Hasette iyi amelleri yer ve bitirir buyurmuştur. İkincisi, masiyette ve kötü olan şeyleri işlemeye sebep oluşturur. Haset eden kimsenin üç tane alameti vardır. Yüz yüze gelince yaltaklık eder, arkadan gaybetini yapar. Kıskandığı adaman bir bela gelirse sevinir. Ben derim ki Allah'ın bize şeytan ve sihirbazın şerrinden sığınmak da emrettiği gibi haset edenlerin şerrinden de kendisine sığınmakla emretmesin sana kafiindir. O şöyle buyuruyor ve haset edenin hasedini belli ettiği zaman şerrinden. Bak onun ne kadar şer ve fitnesi var ki onu şeytan ve sihirbaz derecesine çıkarmıştır. Ve şerrinden korunmak için alemlerin Rabbi olan Allah'a sığınmak ve ondan yardım istemekten başka çare yoktur. Üçüncüsü faydasız olarak zahmet ve üzüntüye sebep olur. Belki bunlarla beraber günah ve masiyeti bile sokar. Nitekim i̇bn Semmak şöyle demiştir. Haset edenden başka mazluma benzeyen bir zalim görmedim. Çünkü haset eden kimse perişanlık, hayret ve daimi bir kader içerisindedir. Dördüncüsü, kalp gözü kör olur. Hatta Allah'ın emirlerinden hiçbir şey anlamaz süfyan Sevri şöyle demiştir. Daima sükut etmeye çalış ki takva sahibi olasın. Dünyada haris olmak ki öğrendiklerini hafızana alasın. Kimseyi ayıplama. İnsanların dilinden kurtulasın. Kimseye haset etme ki anlayışlı olasın. Beşincisi, mahrumiyet ve perişanlıktır. Artık zafere ermesi ve düşmana galip gelmesi mümkün değildir. Nitekim, Katemül Esam şöyle demiştir. Kin tutan kamil bir dine sahip olmaz. Onu bunu ayıplayan abit olmaz. Kovuculuk yapana emniyet edilmez. Haset eden kimse Allah'tan yardım görmez. Ben de derim ki haset eden kimse maksadına nasıl kavuşabilsin ki? Onun isteği Müslüman kullarından Allah'ın nimetlerinin zail olmasıdır. Haset eden kimse düşmanlarına karşı nasıl yardıma uğrar ki, onun düşmanları Allah'ın mümin kullarıdır. Allah'ım, kullarına nimetlerini tamamlayıncaya kadar bize sabır ver ve onların hallerini de güzelleştir. Haset, ibadetini ıhsan eden, şer masiyetini çoğaltan, rahatını kaçıran, basiretini körelten, düşmanlara galip gelmeye ve zafere erişmeye mani olan bir hastalıktır. Hangi hastalık bundan daha tehlikeli olabilir? O halde bu hastalıktan dolayı kendini tedavi etmen gerekir. allah Teala kendi lütfu ve keremiyle hidayet sahibidir. Acelecilik. acelecilik, çeşitli gayeleri, fırsatları kaçırmaya sebep olan ve insanları masiniyete sürükleyen bir huydur. Ondan dört tane afet doğar. Birincisi, abid hayır ve doğru yolda yükselmek ister ve çalışır. Bazen maksadına kavuşmakta acelecilik eder. Halbuki o vakit yükselme zamanı değildir. Bu yüzden ya ye ise ve ümitsizliğe düşerek çalışmayı terk edip bu makama erişmeden mahrum kalır ya da haddinden fazla çalışmak ve kendisini yormak suretiyle bu makama kavuşmadan kesilir. Böylece o ifrat ve tefrit arasında bocalar. Bunların her ikisi de aceleciliğin niticesindir. Peygamberimiz şöyle rivayet etmiştir. Bizim şu yüce dinimiz sağlamdır. Orada mülayemetle yürü. Arkadaşlarından ayrılan kimse ne yol kat edebilir ne de rahatlığı kalır. Bir ata sözünde de şöyle söylenmiştir. Eğer acelecilik etmezsen maksadına kavuşursun denilmiştir. Bir şair de şöyle söylemiştir. Tenliyle hareket eden kimse bazı ihtiyaçlarına ulaşabilir. Acele eden kimseninse ayağa kayar. İkincisi, abidin bir dileği olur. Onun hakkında Allah'a dua eder ve acelecilik yüzünden duayı çokça tekrarlar ve çalışır. Bazen duanın vaktinden önce kabul edilmesi için acelecilik gösterir ve bu yüzden dileğine kavuşamaz. Böylece ümitsizlik ve ye isim düşer. Duayı terk ederek arzu ve maksadına kavuşmadan mahrum kalır. Üçüncüsü, birisi ona zulmederek kızdıracak olsa, ona bir dua etmekte acelecilik eder ve bir Müslümanın helak olmasına sebep olur. Hatta bazen haddi aşarak günah ve helakine düşer. allah Teala şöyle buyurmuştur. İnsan hayra olan duası gibi şerre de dua eder. Pek acelecidir bu insan. Dördüncü, ibadetin asıl ve direği veradır. Veraysa yemede, içmede, giymede, konuşmada ve her harekette çokça dikkatli olmadan ibarettir. İnsan bütün işlerinde tenli ve vuzuha kavuşmasını isteyerek değil de, aceleci olarak hareket ederse, işlerinde gereği gibi durup düşünemez. Hemen konuşmaya başlar. Bu yüzden hataya düşer. Yine böylece bütün işlerde verayı kaçırır. Verasız bir ibadette ise ne hayır olabilir? Aceleci olan bir kimse, manevi dereceden alıkoyan, Gayelerine ulaşmaktan mahrum eden, Müslümanların ve kendisinin helak olmasına sebep olan bir huya olur. Ve sonra sermaye mesabesinde bulunan verayı elden kaçırma tehlikesiyle de karşı karşıya kalır. İlk defa insanın onu izale ve ondan sonra nefsini ıssah etmesin gerekir. Allah, lütuf ve keremiyle hidayet sahibidir. Kibir. Kibir başı başına helak edici bir huydur. Allahu Teala'nın şu sözünü işitmedin mi? Oysa dayatmış, kibirlenmek istemişti. Zaten de o kafirlerdendi. Bu kötü huy, ibadetlerin teferruatına zarar veren diğer huylara benzemez. O, ibadetin aslına zarar verir. Din ve itikadı kökünden sarsar. Eğer biraz kuvvetleşir ve galebe çalmaya başlarsa, Allah korusun, iyilik de kendisini yetişemez. Sonra en azından kibir sahibine dört afet getirir. Birincisi, haktan mahrum kalır. Allah'ın ayetlerini bilmekten ve onun hükümlerini anlamaktan basireti kör olur. Allahu u Teala şöyle buyuruyor, Yeryüzünde haksızlıkla kibirlenenleri ayetlerimi anlamaktan çevireceğim. Allah, büyüklük taslayan her zorbanın kalbini işte böyle mühürler. İkincisi Allah'ın gazabını uğrar. Allahu Teala şöyle buyuruyor: "Hakikat o büyük denenleri sevmez." Rivayete göre Hazreti Musa, "Ya Rabbi, seni malûkatından en çok gazaplandıran kimdir?" diye sordu. Cenab-ı Hak, "Kibirli, haşin dilli, çeşitli hayırlardan gözlerini yuman, cimri ve ahlakı kötü olanlardır." buyurdu. Üçüncüsü Dünya ve ahirette perişan olur ve azaba düşer. Hatem radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Ölüm sana gelmeden önce üç şeyden sakın. Kibir, hırs ve ücub. Allah kibirli olanları, kendi yakınları ve hizmetçilerinden hakaret ve eziyet görmeden, harisleri bir lokma ekmeğe ve bir yudum suya muhtaç etmeden ve kendi nefsini beğenip ucube düşenleri de bevl ve pisliğe bulaştırmadan dünyadan çıkarmaz. Denilmiştir ki, haksız olarak kim kibirlenirse, Allah hakta olarak onu zelil ve perişan eder. Dördüncüsü, ahirette cehenneme ve azaba müstehak olur. Rivayet edildiğine göre, Allahu u Teala bir hadisi kutsinde şöyle buyurmuştur. Kibriya ridam, azametse izarımdır. Bunların biri hakkında kim benimle münazaraya kalkışırsa, onu cehennem ateşine sokarım. Bu hadisin manası şudur. Azamet ve kibriya bana mahsus olan sıfatlardandır. Benden başkası onlara layık değildir. Nitekim insanın elbisen ve gömleği müşterek olmayıp kendine mahsus olduğun gibidir. Bu huyki seni dinin esası olan Allah'ı bilmekten, onun ayetlerinin manasını ve ahkamını anlamaktan alıkoyar. Daha sonra Allah'ın gazabına uğramak, ve dünyada rezil olmakla ve ahirette de cehenneme girmekle neticelenirse akıllı olan kimsenin bu gibi kötü huylardan dolayı kendi nefsinden gafil olmamasın gerekir. Bu kötü huydan kaçınmak ve Allah'a sığınmak suretiyle onu izale etmeye çalışır. Allah gerçek koruyucu ve hidayet sahibidir. Bu anlattıklarımız afetlerden olan şu dört huy hakkındaki hazırladığımız şeylerin bazısıdır kalbine ehemmiyet veren ve dini muhafaza etmeye çalışan akıllı birisine bunların değil hepsi, bir tanesi bile kâfi değildir. Tevfik Allah'tandır. Eğer dersen ki şu huyların afetleri ve onlardan korunmanın lüzumu ne kadar mühim olduğuna göre bunların teker teker hakikatlerini bilmek gerekir. O halde ondan korunmanın yollarını bize açıkla. Bil ki bunların her biri hakkında söylenecek çok şey vardır. Bunları diğer kitaplarımızda açıklayacağız. Buradaysa anlatılmasın gereken şeyleri açıkladık. Allah'ın tevfik ile şöyle deriz. Uzun Emelin Tarifi Alimlerimizin ekserisine göre uzun emel, uzun müddet yaşama umududur. Kısa emelse Allah'ın takdir ve ilmine veya isteğini hayırlı olma şartına bağlamak suretiyle yaşama isteğini terk etmektir. O halde sen ikinci bir nefes veya ikinci bir günden sonra kat'i olarak yaşayacağım dersen uzun emel etmiş olursun ve bunu yapman günatır. Çünkü o gayipten haber vermektedir. Eğer Allah'ın dilemesine ve takdirine bağlayarak inşallah yaparım veya Allah takdir ederse yaparım şeklinde söylersen uzun emellilik hükmünden çıkar ve onu terk etme vazfı kazanırsın. İkinci vakte kadar kat'i olarak yaşayacağını söylersen yine uzun emel etmiş olursun. Eğer isteğini iyilik şartına bağlarsan, onun hakkındaki hükmü terk ettiğinden dolayı uzun emellilik hükümden çıkar, kısa emellilik vasfını kazanırsın. O halde hayatta kalmayı ve onu murad etmeyi söylemedeki hükmünü terk etmen lazım. Buradaki söylemekten maksat kalben söylemektir. Sonra kalben söylemekten maksatta uzun emeli terk etmeyi kalbe iyice yerleştirmektir. Bunu da iyi anla. İnşallah doğru yolu bulursun. Uzun emelin kısımları Uzun emelde iki kısımdır. Cahillerin emeli, alimlerin emeli, cahillerin emeli. Dünya malı biriktirmekte ve onunla faydalanmak için yaşama ve hayatta kalmayı istemektedir. Bu mahsa günahtır. Bunun zıddıysa emeli kısaltmaktır. Allah-u şöyle buyuruyor. Bırakın onları kendi hallerini. Yesinler, faydalansınlar, eğlensinler. Onları emel oyalayı dursun. Sonra bilecekler onlar. Alimlerin Emeli Kendinde bulunan hayırlı bir işi tamamlamak için hayatta kalmayı istemendir. Kendisine tehlike bulunan hayırlı iş ise yapılan işte kulun kendisi için iyilik umudu olup olmadığını kestiremediği şeydir. Çünkü bazen ilk bakışta hayır gibi görünen şey de kul için onu yapmakta veya tamamlamakta, onunla olup ve tehlikeli bir afete düşmek sebebiyle şu hayır vücuda gelmeyerek iyilik ümit olamaz. O halde kulun namazan veya oruca ya da diğer ibadetlere başladığı zaman onu bitireceğine hükmetmesi doğru değildir. Çünkü bu bilinmez. Bunu kat'i olarak bitirmeyi kastetmekte de doğru değildir. Çünkü onun bitirilmesinde bazen kendisi için hayır olmayabilir. Ancak uzun amellilik ayıbından kurtulmak için Allah dilerse veya hakkında hayırlıysa gibi kayıtlarla kayıtlar. Allah-u Teala nesibine şöyle buyurdu. Hiçbir şey hakkında ben bunu herhalde yarın yapacağım deme. Alimlerin söylediklerine göre şu uzun emelin zıttı iyi niyettir. Böyle söylemeleri ise şumullü olmasındandır. Çünkü iyi bir niyette bulunan kimse uzun emelden imtina etmiş olur. İşte uzun emel ve iyi niyetin hükmü bundan ibarettir. İyi niyet ve onun ne olduğunu bilmeye ihtiyaç duyduğundan dolayı alimler şumullü bir şekilde onun tarifini yaparken demişlerdir ki iyi ve doğru bir niyet diğer işlere başlamadan önce başlamış olduğu için tamamlanmasını Allah'ı ısmarlamak ve O'nun dilemesine bırakmakla beraber yapılmasını istemektir. Eğer işin başlangıcında yapmaya karar vermek caiz, işin sonunu Allah'a havale etmekse niçin vaciptir dersen, ona cevaben denilir ki, hayırlı bir işin başlangıcında tehlike korkusu yoktur da ondan. Çünkü başlama hali çok fazla gecikmez. Asıl tehlike tamamlanacağı zamana kadar sürer. Çünkü o işin tamamlanması uzun bir zaman içinde mümkün olur. Öyleyse işi tamamlanmasında iki tehlike vardır. Kavuşma tehlikesi Şöyle ki, işi tamamlamaya kavuşup kavuşamayacağını bilemezsin. Fesat tehlikesi Şöyle ki, işi tamamlanmasında senin için iyilik bulunup bulunmayacağını bilemezsin. O halde işin sonuna kavuşup kavuşmayacağı tehlikesinden dolayı Allah dilerse kaydını koymak, ve işin sonunda iyilik bulunup bulunmadığını bilmediğinden dolayı da işi Allah'a tevfiz etmek vaciptir. İşte bu şartlar altında bu işin yapılması istenirse, uzun emelin tarifinden çıkarak iyi bir niyet sahibi olmuş olursun. Bunu ciddi bir şekilde düşün. Bu cümleler ne büyük sözlerdir. Belki uzun emeli kısaltmanın sığınağı, ölümü hatırlamaktır. Bundan en iyi korunma çaresi ise gurur ve gaflet içerisindeyken Ölümün aniden gelmesini ve kendini o halde yakalamasını düşünmektir. Bu anlattıklarımızı iyice hafızana al ve onları elde etmeye çalış. Çünkü onlara ihtiyaç çok fazladır. Kıymetli vakitlerini dedikodu ve insanlarla münakaşa yapmak suretiyle zayi etmekten vazgeç. Allah lütfuyla hidayet edicidir. Haset ve Gıpta'nın Tarifi Haset, Allah-u Teala tarafından Müslüman kardeşine verilen ve onun için faydalı olan nimetlerin zevalini istemektir. Eğer ondan zevalini istemez de, aynısının kendisi için de olmasını isterse ona gıpta denir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Ancak iki kişi hakkında haset, gıpta edilir. Bunlardan birisi Allah'ın Kur'an verdiği kimsedir ki gece gündüz Kur'an'ı okumakta meşgul olur. Diğeri, Allah'ın mal verdiği kimsedir ki, devamlı olarak maldan, infakta bulunur. Yani ancak bunlara gıpta edilir. Peygamberimizin gıpta'yı hasetle tabir etmesi, birbirlerine yakın oldukları için mecazendir. Eğer o nimetin Müslüman olan kardeşin için bir faydası varsa, onun zevalini istemense gayrettir. İşte bu huylar arasındaki fark bunlardan ibarettir. Hasedin zıttı nasihattir. Nasihatse Allahu Teala'nın Müslüman kardeşine vermiş olduğu ve kendileri için faydalı olan nimetlerin bekasını istemektir. Eğer denirse ki bu nimetin mümin hakkında hayır mı yoksa şer mi olduğunu nasıl bilelim ki ona nasihat veya haset etmiş olalım? Bilin ki nimetin Müslüman için hayır mı yoksa şer mi olacağına dair bizim için kuvvetli bir zan hasıl olur. Bu gibi yerlerde kuvvetli zansa bize göre ilim mesabesindedir. Eğer bu işte tereddüt edersen, Müslümanlardan birisinin nimetinin gitmesini veya devamını ancak tahfiz ve iyilik şartıyla isteyebilirsin ki hasedin hükmünden kurtulasın. Hasedin hükmünden kurtulasın da nasihatini senin için faydalı hale gelsin. Hasede mani olan nasihat ısırnağına gelince... Müslümanların birbiriyle dost olduklarına dair Allah'ın vacip kıldığı emirleri düşünmektir. Şu sığınağın en sağlamı kulun Allah tarafından tazim edilmesi, rutbenin büyütülmesi, ahirette büyük ikramlar göreceği ve dünyada yardımlaşmak, cemaatleşmek ve cuma gününde toplanmak gibi bunların çok büyük faydalar sağlayacağını ve ümid ettiği şefaate nail olacağını düşünmektir. Bu ve bunun gibi şeyler bütün Müslümanları nasihate teşvik eder ve Allah Teala'nın onlara vermiş olduğu nimetlere haset etmekten de seni uzaklaştırır. Allah, lutuf ve kerimiyle hidayet sahibidir. Aceleciliği ve vakarın tarifi Acelecilik kalte bulunan bir manadır. Bu işe hatıra geldiği anda tavakkuf etmekten ona muttali olmadan atılmaya sevk eder. Tavakkuf'un zıttı, teessüf, uygun olmayan bir harekettir. Tavakkuf'la tenli arasındaki fark şudur. Tavakkuf, işe başlamadan önce kul için onun doğruluğu ve isabetli oluşu Tebeyyün edinceye kadar durup düşünmek, tenni ise işe başlamaktan sonra onun bütün teferruatlarını yerine getirmek için ihtiyatlı davranmaktır. Vakarlı olmaya sevk eden amirler de işi yaparken insan için meydana gelecek çeşitli tehlikeleri, işlerde bulunan korkunç afetleri düşünerek hareket etmekte selamete ereceğini, uygunsuz ve acele hareket etmekte ise pişmanlık duyulacağını düşünmektir. Bu ve benzeri şeyler insanı işlerde tenli ve tevakkufan sevk eder. Acelecilikten ve uygunsuz hareket etmekten de men eder. Allah Teala rahmetiyle muhafaza edicidir. Kibrin tarifi. Bilki kibir kişinin kendini üstün ve büyük olarak düşünmesidir. Tekebbürse bu düşünceye uygun hareket etmektir. Daat kendinin aşağı ve hakir olduğunu düşünmektir. Tevazu bu düşünceye uygun hareket etmektir. Tekebbür ve tevazunun her birileri avama ve havasa ait olmak üzere ikiye ayrılır. Avama mahsus olan tevazu Binek, mesken ve giyme hususunda aşağıyla iktifa etmektir. Avama mahsus olan tekebbür bunların aşağısıyla ittifa etmektir. Havassa mahsus olan tevazu gerek bayağı, gerekse şerefli kimden gelirse gelsin, nefsi hakkı kabul etmeye alıştırmaktır. havasa mahsus olan tekebbürse, hakkı kabul etmekten kaçınmaktır. Bu büyük bir günah ve büyük bir hatadır. Avama mahsus olan tevazu elde etmenin çaresi, evvelini, ahirini ve şu anda çeşitli afet ve pislikler içerisinde bulunduğunu düşünmendir. Evvelin bir damla meni, sonun pis bir iyaşe Sense bunların arasında bir helâ durumundasın. Havasa mahsus olan tevazuyu elde etmenin çaresi, hakkı tecavüz edip batıla dalanların uğrayacağı azabı düşünmektir. Bunlar basireti kimselere kâfi gelecek sözlerdir. Allah tevfik ve hidayet sahibidir.